Yıldızların İzinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Zeyd bin Hattab radıyallahu anh. Hz. Ömer radıyallahu anh'ın baba bir kardeşi olan Zeyd bin Hattab'ın annesi, Beni Esed kabilesinden Esma binti Vehb'dir. Hz. Ömer radıyallahu anh'tan yaşça büyük olan Zeyd, İslam dinini de Hz. Ömer'den önce kabul etmişti. İyilik ve hayır konusunda ön saflarda yer alan Zeyd bin Hattab, Medine'ye ilk hicret edenler arasında yer aldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu, Ensardan Man bin Adi el-Aclâni ile kardeş ilan etti. Çok uzun boylu ve cesur bir sahabi olan Zeyd bin Hattab, Bedir, Uhud, Hendek gazveleriyle diğer bütün savaşlara katıldı ve Hudeybiye'de yapılan Bey'at-ı Rıdvan'da yer aldı. Zeyd bin Hattab'ın cesaretini ve şehadet şerbetini içme arzusunu ifade etmesi açısından kardeşi Hz. Ömer ile Uhud savaşında yaşadığı olay dikkatimizi çekmektedir. Uhud savaşı esnasında Zeyd bin Hattab, kardeşi Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın ısrarla verdiği zırhı önce giydi, ardından senin arzu ettiğin şehitliği ben de istiyorum diyerek zırhı çıkardı ve onun gibi zırhsız savaşmaya başladı. İslam tarihinin dönüm noktalarından birisini de Hz. Ebubekir Bekir anh döneminde yaşayan irtidat hareketleri teşkil ediyordu. Allah Resulü, Rahmeti Rahman'a henüz kavuşmuş ve Müseylemetül Kezzab isimli yalancı bir şahıs, peygamberlik ilan etmişti. Kalplerine tam olarak iman yerleşmemiş insanlar, irtidat ederek Müseylemetül Kezzab'ın yanında yer alıyordu. Zeyd bin Hattab radiyallahu anh, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın devrinde dinden dönen Müşeylemetül Kezzab üzerine Halit bin Velid komutasında gönderilen ordu içinde Yemame Savaşı'na katıldı. Çarpışmalarda gösterdiği büyük gayret neticesinde savaşın seyrini değiştirdi. Müşeylemetül Kezzab'ın yakınına kadar giderek en yakın adamı olan Reccal'i öldürdü. Reccal daha önce Müslüman olarak Medine'ye hicret etmiş, ardından İrtidat ederek Müseylemetül Kezzab'ın yanına gitmişti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlikte Müseylemetül Kezzab bana ortaktır dediği şeklinde yalan haberler uydurmuş ve insanları Müseylemenin çevresinde toplamaya çalışmıştı. Yemame'de İslam sancağını taşıyan Zeyd, Müslüman ordusunun bozulmaya yüz tutup savaş meydanını terk etmeye başladığını görünce düşman saflarına daldı, ve şehit oluncaya kadar, son nefesini verinceye kadar çarpıştı. Zeyd bin Hattab radıyallahu anh'ın şehadetine çok üzülen Hazreti Ömer radıyallahu anh, sabah rüzgarı her estikçe Zeyd'in kokusunu alıyorum diyerek ona olan hasretini dile getirdi. Allah kardeşim Zeyd'e rahmet etsin. O iki güzellikte de beni geçti. Hem benden önce Müslüman oldu hem de benden önce şehit düştü derdi. Bugün önemli hadis kaynaklarımız olan Buhari ve Müslim'in el Camius sahihlerinde Zeyd'den yeni Abdullah bin Ömer tarihiyle evlerde yaşayan zararsız ilanların öldürülmesini men eden bir hadis nakledilmiştir. Zeyd'in 18. yüzyılın ortalarına kadar ayakta duran türbesi hac kafirleri tarafından ziyaret edilen Zeyd ve Hazreti Ömer hakkında muhadram sahabi ve şair,